İmam Bukhari'nin tahriş etmiş olduğu bir eserde i̇bn Mes'ud radıyallahu anh, El-İmanu el-Yakinu kulluhu Ashapça bilinen iman, yekindir, onun hepsi buyurmuştur. İmam aynı diyor ki, yekin, batını idrak ve sezgiden ibaret, ruhi bir keyfiyet, zıddı kabul etmez ve tasdik manasında olup sarsılmaz bir bilgidir. İşte bundan dolayı Süfyan Sevri şöyle buyurdu. Eğer hakkıyla yekin kalbe gelirse, elbette insan cennetin iştiyakından ve cehennemin korkusundan uçacakmış gibi ferahlanacaktır. İmam Nevevi diyor ki, İhsan, hoş, üstün ve güzel bir makamdır. Kul sadece onu görür gibi, ruhen ve kalben inanıp, hakkıyla ona ibadet ederek, Edeberi ayet ederse muhsindir. Muhsin bir kul onu görür gibi davranır. Şüphesiz hadisin işaret etmiş olduğu bu makam gerçekte dinin esası, gerçek müslümanların düsturu, sıddıkların umdesi, saliklerin maksadı, ariflerin hazinesi ve salihlerin adetidir. İşte bundan dolayı ehli hakikat salihlerin huzurunda oturmayı tavsiye ederler. Müminler onların yüzü hürmetine noksanlıktan kurtulurlar ve Allah Teala'dan utanmanın hakikatine ulaşırlar. Artık bu haya ile hakkın huzurunda oturan nasıl? Demek ki ihsan, ihlas üzere ibadetin keyfiyet olarak şeriata muvafık olmasıdır. İmam Kastalani diyor ki, Allah Teala'ya inanmak ve ona ibadet etmekte üç makam vardır. A- Teklif vazifesini düşürmek için şart ve rükünlerini yerine getirerek ibadet etmektir. Yani tam ihlas ve şeriate muvafık amel etmektir. Her mümin bu makamda en az derecede muhsindir. B. Bu keyfiyetle beraber, mukâşefe denizinde istigrak hasıl olduğu halde, Allah Teala'yı görürcesine ibadet etmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu makamın zirvesindedir. Nitekim, وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْن۪ي فِي الصَّلَاتِ Gözümün nurunu namazda harcadım buyurmuştur. Ki, keşfedilen nurların istilası sebebiyle, taatten lezzet, ibadetten rahat, Allah Teala'dan başkasına iltifat etmenin yollarının kapatılması husule gelsin. Şüphesiz bu hal, mahbubu hakiki olan Allah Teala'nın sevgisi, Kalbin en derin yerlerini meşgul ettiği halde sırrın ve sadece onunla meşgul olmanın semeresi, maddi bütün suretlerin yok olmasının hatta resimlerin izmihlalinin neticesidir. Bu en üstün makamdır. C. Buna imkan bulamayanın hiç değilse Allah Teala beni görür ve kontrol eder diye itikadını müşahede etmesidir. Buna murakebe makamı denilir ikinciden çok aşağı, birinciden de çok üstün bir makamdır. Hasılı, iman ve İslami hasletlerin sır ve kalpten yahut ruhtan azalara nüfuz edip tesir etmesinin ismi tarikat ve batın, tekrar dıştan kalbe ve ruha tesir etmesinin ismi İslam, şeriat ve zahirdir. Bu bakımdan birinin inkarı diğerinin inkarıdır ve her iki tesirin birleşmesi hakikattir.